Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da paslaşmalarda tekrar birlikteyiz Evet futbol dünyasında geçen haftada hararetli tartışmalar ve ilginç skorlar, sonuçlar alındı. E, ligin ilk yarısı bittiğinde Fenerbahçe, e, daha doğrusu bitmeye yakın Fenerbahçe hakem mevzusunu açarak e, Trabzonspor üzerinde bir baskı kurmaya çalışmıştı. Ve ligin ikinci yarısındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını iki ay önceden gündeme taşıyarak bu maçın yani tırnak içinde ölüm kalın maçı olacağını, bu maçın ligi yeniden şekillendireceğini e, belirterek, vurgulayarak e, ve de bunu kazanacağız. Aradaki puan farkı bizim şu anda 9 değil 6'dır diyerekten rakiplerinin Trabzonspor'un sinirlerini germeyi başarmışlardı. Aykut Kocaman gibi farklı bir çizgiye sahip olan hoca saha dışında psikolojik bir savaş başlatmıştı ve demişti ki Şenol Güneş eğer bu savaşa psikolojik savaşa cevap verirse, karşılık verirse kaybeder. Ancak Şenol Güneş gün aşırı Aykut Kocaman'a cevaplar vermeye devam etti. Sonuçta ne oldu? Sonuçta 9 puan önde olan Trabzonspor gerginliği kaldıramadı ve şu anda Fenerbahçe'yle olan puan farkı 3 haftada eridi ve 2'ye düştü. Zirvede de Bursaspor'la ortak oldu. 44'er puanları var. Averajla şu anda Trabzonspor koltuğunda oturuyor. Burada en makul olan, en iyi olan Bursaspor Hiç hani... Simgeleri timsahtan yola çıkarsak, timsah çalıların arasında kendini saklamış, yavaş yavaş sessizce gizlice hedefine doğru gidiyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor ayan beyan bu yarışı sürdürüp birbirleriyle kavga ederken, dediğim gibi Bursaspor geçen senenin tekrarındaki gibi sessizle sakin gidiyor. Yine kimse. Onları şampiyonluk adayı olarak görmüyor. Ya tamam bir kere oldular ama bu sene de olacak halleri yok ya anlayışı var. Dönelim maçlara. Şimdi Trabzonspor ilk 3 haftada dedik. ikinci yani ilk 3 haftasında sadece 2 beraberlik alabildi. Galibiyeti yok. Gol sıkıntısı yaşıyor. Bir gol attı. Buna karşılık. 2 <gülüyor> e, gol yedi Fenerbahçe'den onlar 3 gol yedi pardon bir de Ankara gücünden e, bu hafta bana göre kırılma haftalarından biri olacak aslında geçen haftaydı kırılma noktası Fenerbahçe maçından sonra Trabzonspor e, galip gelebilseydi kendi sahasında e, Antalyaspor yenebilseydi e, zannımca. E, İçinde bununla krizi atlatmış olacaktır. Şimdi yine bir şansı var bu hafta. Bu hafta dışarıda oynayacak. Malum Trabzonspor kendi sahasında ve seyircisi önünde ee, geriliyor. Yani gerilim iki katı artıyor. Daha 20. dakikada taraftarlar baskı kuruyor. Maç elden gitti havasına giriyor ve bu takıma yansıyor. Trabzonspor'un bunu çözmesi lazım. Ee, bu hafta deplasmandan galip çıkarlarsa bir nebze olsun rahatlayacaklar. Ee, Fenerbahçe deplasman e, fobisini yendi. Üst üste iki deplasmandan da galip geldi. Şimdi e, Bursa sporun ne yapacağı önemli. Çünkü artık e, dedik çalılıkların arasında ama e, saklanamayacak kadar da artık e, başını görüyoruz. Şimdi onlar başlıyor. E, Geçen sene elde ettikleri tecrübeyi de kullanarak e, bence bir süre daha başa baş gidecekler. Ondan sonra artık e, bir e, yavaştan bir eleme olacak. Bir tane rakibin geriye düşeceğini düşünüyorum. Üçünden biri mutlaka böyle olacak. Hepsi de buna adak. Saner Bahçe'ye ikinci devre iyi girdi. Malum 3 galibiyet ve bunda e, kaptanları Alevse Soğuzan'ın Önemli bir katkısı var. Alex, ile olan sözleşmesini iki sene uzattı. Ee, böylece e, Fenerbahçe'de bırakacağı belli oldu futbolu. Belki ülkesine dönüp bir sene e, orada da oynayabilir. Çünkü Alex ülkesinde hakikaten çok seviliyor. E, dönmesini çok istiyorlardı, gitmedi. Bir müzik araştırın, tekrar devam edeceğiz.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 siz olmaz, bunu başkası anlamaz Ne güneşler güneş, doğarsın seni görmeyince, ne görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce Gönlümüzde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 ne güneşler doğar seni, seni görmeyince ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Olmaz. Sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz Sensiz Bunu başkası anlamaz Ne güneşler doğar seni görmeyince, görmeyince. Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce Gönlümüzce, gönlümüzce. Sensiz, Sensiz olmaz Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Evet. Fenerbahçe'de devre arasında yapılan e, çalışmalar olumlu sonuç verdi. Takımın fizik gücü yükseldi. Ve sözleşme sorununu çözülen Alex'in de katkısıyla takım hedefe doğru emin adımlarla gidiyor. Trabzonspor'un puan kayıpları da ekmeklerine yağ sürdü. E, gelelim e, zirvenin dışındaki e, takıma Beşiktaş Malum Beşiktaş bu sene taraflı tarafsız herkesin maçlarını izlemekten zevk aldı bir takım. Şimdi tırnak içine biraz deriliye vurdu tabii takım. Yani şampiyonluk yarışından kopunca ne yapıyor? İşte maçları bir kendi kalesinde bir öbür kalesinde pozisyonların yaşandığı bir havaya büründü. Beşiktaş'ın maçları heyecan verici olabilir. İnsanlar izlerken keyif alıyor olabilir. Ama ama bu eğlence diyorlar. Bu eğlencenin kaliteli olup olmadığı tartışılır. Yani bir film izlersiniz, çok gülersiniz ama çıktıktan 5 dakika sonra hiçbir şey kalmaz. Beşiktaş maçları da galiba biraz böyle. Evet 5 gol atıyor ama zayıf rakiplere genelde. Diğer yandan biraz dişli bir takım çıkınca e, işte büyük şey Beşiktaş olduğu gibi yeniliyor. Karabük'te olduğu gibi berabere kalıyor. E, oyunu alıp masaya yatırdığınız zaman oynanan oyunu aslında hani neyden keyif alırsınız? E, futbolu baktığınız zaman bir şey iyi yapılıyorsa, dört dörtlük yapılıyorsa, defanstan orta sahaya ve ileri uca kadar iyi yapılıyorsa yani vay be. Ne güzel, ne güzel kurgulamışlar, ne güzel oynuyorlar. Sistemi nasıl e, dört başı mamuru bir şekilde örmüşler. Buna bakarsınız, bunu izlemenin keyfini yaşarsınız, bundan dolayı eğlenirsiniz. Şimdi eğer bir takımın defansı evlere şenlikse, orta sahası ile arasında hiçbir bağ yoksa, sadece hücuma geçtiğinde işte gol pozisyonları zengininden ötürü keyif alınıyorsa burada bir sorun var. Yani bakış açımızı biraz değiştirirsek aslında Beşiktaşlar açısından en azından ortada keyif alınacak çok fazla bir şey yok. Ama bir tarafsız olarak bakarsanız evet sürekli gol pozisyonları yaşandığı maçlar oluyor. Böyle bakarsanız eğlenebilirsiniz ama biraz oyunun bütünü açısından bakarsanız o kadar da eğlenceli bir şey yok ortada. Hani biraz Mahalle maçı formatında futbolcular bireysel takılı istedikler hareketleri yapıyorlar. Ha şunu da söyleyebiliriz. Eğer bir amacı kalmamışsa bu takımın şampiyonu falan derdi kalmamışsa varım, bırakın böyle oynasın da diyebilirsiniz. Şimdi Barcelona'ya e, kıyaslamak doğru değil ama bir örnek verelim Barcelona'nın. Barcelona 22 maçta 70 gol attı 11 gol yedi. E şimdi hem Barcelona'nın çok keyifli olduğunu söyleyip, çok eğlenceli olduğunu söyleyip, mükemmel zevk aldığımızı söyleyip, hem Beşiktaş'tan da aynı şeyi aldığımızı söylemek ne kadar doğru. Bir taraf hem defansıyla, hem ofansıyla dört dörtlük işler yapıyor. İşte bu yüzden keyif alıyoruz. Diğer tarafta defansı, ellere şenlik bir takım ve öyle aman amana galip gelmiyor. Ha O zaman Beşiktaş'ın mağlup olmasından puan kayıplarından herhalde keyif almıyor. Yani şundan mı keyif almıyor? <gülüyor> Bu kadar büyük yıldızları var. Ya yine de yenemiyorlar. Ne matrak adamlar. Gibi bir şey ortaya çıkıyor galiba. Galatasaray Türk Telekom arenadaki e, ikinci maçını kazandı. Bu arada ilk gollerini yemiş oldu Eskişehir'den. Arenada Galatasaray'a ilk gol atarak tarihe geçen futbolcu Eskişehirsporlu Burhan oldu. Ee, diğer yandan Ümit Karan da kendi takımına Türk Telekom Arena'da gol atma becerisini gösterdi. Ee, Galatasaray geçen e, Bursa spor maçından bu yana aslında bana göre daha örgütlü bir takım olmuştu. Her ne kadar Bursa'ya yenildiyse de e, iki tane pozisyondaki işte birisi tartışmalı offside vesaire. Ee, anlık gelişmelerden kaynaklandı yani rakibine boyun eğdi de silik ezik futbolla yenilmedi aslında Bursa'da ee, golü bulsaydı Galatasaray Bursa'dan galip dönerdi ve kim bilir belki bugün acaba şampiyonlukta da iddialı olur muydu diye de bakılabilirdi. Gaziantep'teki kupa maçında da Galatasaray keyifli bir futbol ortaya koydu. İstekli arzuluğu yani bir şeyler rayına oturmuş gibi gözüküyor. Bu yeni transferler katkı sağlıyor. Gelir gelmez takıma monte olup katkı sağlıyor. Kaleci Zapata soru işaretleri doğurdu falan söylen ama yani yediği golleri normalde her kaleci yiyebilir. Öyle kalecinin hatasından kaynaklı bir düz sorun yok şimdilik. Fakat öyle e, hani kaledeki bütün sorunları çözmüş e, demek yanlış olur. Galatasaray'ın ezelden beri Tafel hariç, Mondragon hariç kaleci sorunları olur, olmuştu. 4 sene üst üste şampiyonluğa gitti senelerde bile e, problemli de kalesinde. Harbiyle kaleci değiştirdi. E, ama işte önündeki defanstan ıhı e, Orta ve ileri ucunu çok iyi olduğu için bir yiyorsa iki atıyordu. iki yosa dört atıyordu. Bugün Galatasaray'ın sorunu gol yemekten ziyade gol atamamasıydı. Ee, Eskişehirspor gibi bir takıma karşı dört gol bulmuş olmaları önemli. Takım yavaş yavaş kendini buluyor. Bu ligde yukarılara tırmanmasını sağlarken Kupa'da da e, Gaziantep engelini 3 üç, kaybettikleri maçın rövaşını alma gücü kuvveti de verir yani bir erken final görebiliriz Beşiktaş Galatasaray yarı finali görebiliriz bu durumda birisi gidecek bu Beşiktaş olursa vay hallerine çünkü e, ligde Avrupa kupasına da gidememe sıkıntısı yaşayabilirler ve böylece bu yıldızı pek kıvamdaki kadro e, Türkiye'de kalabilir. Edirne'den öteye geçemeyebilir ve bu da Beşiktaş açısından mali e, anlamda büyük bir kayıp olacaktır. O yüzden Galatasaray'ın formunun yükseliyor olması, soruların çözü olması Beşiktaş için de bir alarm diyebiliriz. Bir ara daha verelim. Daha sonra e, programımızın son bölümünde sizlerle birlikte olacağız. bozulmaz dalgalarla ne haydan bilmez siyah kınalarım isimler yası olsun kollarım Sendeki yangın öyle dikbiri tutmayım. Kumlanmış gönlümde çizgiler var, silinmez, bozulmaz dalgalarla. Ne fayda bilinmez var İsindir yazısın kollarım. Sevgi aşkın adını acı diyen tanrısına seyreder. Radyo Havan'dasınız Kenan Başaran Paslaşmalar son bölümüyle karşınızda. Şimdi geçen hafta en çok tartışılan konu soyunma odası basma mevzusu oldu. Ee, i̇şte Aziz Yılları'nın odalarını bastı söylendi, edildi. Adnan Polat e, bizden böyle yapsak dedi. Nihayetinde Beşiktaş e, As Başkanı Serdar da çıktı. Bir pazar öğleden sonra e, televizyonların açanlar gördüler ki e, Adalı basın toplantısı yapıyor. Bir kere basın toplantısında Şöyle bir nokta vardı. Çok fazla konuşmadı aslında Adalı. Sorulan sorulara evet ya da hayır dedi. Sorular öyle açıklayıcı, öyle uzundu ki e, yani aslında o söylediklerini Serdal Adalı mı söylüyor yoksa basın mensubunun kendi fikrimi mi e, Adalı'ya onaylatıyor mu diye bir soru işareti oluşmadı değil bende. Yani şöyle diyelim ben bunu iki hafta önce Bursa'da Bursa Spor Galatasaray maçından sonra yaşadım. Maç sonrası basın toplantısı düzenlendi. Soyumu işte toplantı odasına gittik. Hacı geldi. Basın mensupu şöyle bir soru sordu: Sayın Hacı, bugün hakem çok berbat bir yönetim gösterdi ve ofsaitten gol yediniz. Öbür işte hakem haksız yere Oyuncularınıza kırmızı kart verdi. Bugün resmen sahada dövüldünüz ve puanlarınız gitti. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ne düşünebiliriz? Yani? Sen zaten düşünmüşsün. Soru böyle sorulmaz. Öyle bir soru ki basın bu açıklama yapıyor? yani. Taraftar şeklinde. Sanki takımın başında o var. E, Hoca'ya da evet doğrusunuz demek kalıyor. Başka ne kalacak? Soru böyle mi sorulmalı? Yoksa bugün niçin kazanamadınız? O kendisi açıklar. Şundan bundan ondan dolayı. Aynı şeyler işte Serdar Adalı'nın pazar günü düzenli basın toplantısında da oldu. Orada da benzer böyle sorular sorunca Adal da evet ya da hayır. Hani siz de gidip soyun modası basmayacak mısınız? Yani gibi sorusunu e basayım dedi herhalde. Bu ayrı bir mevzum. Şimdi Beşiktaş Karabükspor maçından sonra infial oluştu. İşte Beşiktaş yöneticiler diyor ki hakkımız yendi, hakemler bizi durduruyor, biz bu kadar yıldız aldık bize kimse hatta destek bırakın köstek olunuyor. Biz iyi mi, kötü mü yaptık yani bu yıldızları getireg? Yani ne istiyorsunuz demeye getiriyor. Şimdi maçtaki pozisyonları tek tek bakarsak. Haksızın büyük kısmı Karabük Spor'a yapıldı. Karabük Spor'a yapıldı. Beşiktaş'ın bu maçta söyleyeceği tek şey işte çizgiyi geçen ama hakem tarafından tespit edilen goldür. Şimdi Tayfun Havut maç sonra dedi ki maalesef oluyor böyle şeyler yani. Dünya Kupası'nda da oldu. 2010'da üstelik Almanya-İngiltere maçında oldu. Hani 1966'da iki takım arasında olduğu yetmiyor bir de 2010'da oldu. E kimse bunu tartışmadı, konuşmadı. Çünkü e, yani burada en fazla hakemin o anda, o kısacık anda bir takım fiziki kuralları hemen hatırlayıp hemen kavrayıp hemen cevap vermesi lazım. Yani şöyle düşünmesi lazımdı herhalde. Üst direğe çarpman bir topun yere vurduktan sonra tekrar çıkabilmesi için hangi açıda olması gerekiyor. Yani eğer dışarı çıkabiliyorsa o top üst direğe vurduktan sonra dışarı çıkabiliyorsa demek ki içeriye değdi bu top. Çünkü dışarıya değmesi, çizgiye değmesi halinde o top tekrar üst direğe çarpabilir. Çıkması mümkün olmaz diye düşünerek Para verebilir. Ya da hemen kalecinin psikolojik durumunu anında çözüp hani kalecinin tavrına bakıp gol diyebilir. Ya da yardımcı hakemi çizgidedir o sırada ve tamam ama yardımcı hakim o sırada orta sahada. Tam da Almeydan'ın vuruş yaptığı yerde. Ki doğru bir yer o anda. Yani bir hakemin vuruş yapıldıktan sonra atom karınca misali vınlayıp gidip çizgide durması mümkün değil. O halde tek şey burada hakem hissiyatına güvenir. Orta karar bir karar verir. Yani diyecek bir şey yok. Çok fazla tarzsızlık bir şey yok. Yani şahsen ben kaleciye bakarak yani vuruş şunun yarattığı duygu ve kalecinin tarzı, tavrı daha doğrusu gol duygusu verdi. ve yani gol dedim galiba. Ama galiba dedim Sonra hepimiz hop önümüzdeki televizyonlara baktık. Bir de oradan baktık basın tribünde. Ha evet golmüş. Bu arada tribünler de evden gelecek haberi beklediler. Hani Ondan sonra pozisyon golmüş. Hakeme tepki gösterdiler. Basın tribündeki gazeteciler yanı sıra yanımızda sağ solumuzdaki şeref tribündeki Yöneticiler, işte Beşiktaşlılar da e, golün olup olmadığını kameralara, televizyon kaydına bakarak karar verirler. Yani bizler orada binlerce göz e, kararın ne olduğunu televizyona baktıktan sonra e, verilmesi gerektiğini söylüyor. Yani biz o anda herkes yıkılarak tabii ki taraftarlar olduğu için bir illaki gol diye bağır ama inanarak gerçekten gol mü? Emin olarak bağırmadı ki insanlar. Televizyondaki görüntüye bakma ihtiyacı duydular yine yöneticiler dahil. E, siz bu kadar göz televizyona bakıp golmüş diyorsunuz da hakem için niçin aynı şansı vermiyorsunuz? Yani o anda baktı oldu ya da olmadı. Ama mesela penaltı pozisyonları için söyleyelim. iki tane penaltısı vardı en azından Karabük'ün. Ama verilmedi. E ve o pozisyonlar oluşurken televizyona bakma ihtiyacı bile duymadık biz. Bunlar penaltı dedik. Penaltılar daha açıktı. Ve Serdar adam diyor ki efendim e, penaltı verseydi diyor verseydi. Yüzde elli diyor. Kaçırabilirdi. Mesele bu ki mesele kararın verilip vermemesi. Lehinize de aleyhinize. O zaman o zaman yani bunun tartışması olmaz. Bunun üzerinden kalkıp da hakemler bizi doğruyor. Efendim söyleyeyim engelliyor falan demenin alemi yok. Yani e insanın kula bağlı bir hata meydana gelmiş. Yani eğer bu oyunda hakemin varlığını kabul ediyorsak bu tür hataları baştan kabul edeceğiz. bunlara karşı tepki vermenin bir Anlamı olmadığını biliriz. E, i̇ş bu taraftan çıktı. Hakem odası basılacaksa en iyisini biz basarız. Demeye getir. Ya bir Beşiktaş'lık duruşu diye bir şey vardı eskiden. Ben artık inanmıyorum ama vardı yani. Böyle bir açıklama olur mu? Şampiyonluklar gitti Beşiktaş'ın elinden. Son dakikada gitti. 8-0'larla gitti. Rakip 8 tane gol atıp avaraj düzelterek ve Süleyman Seba ve o dönem yöneticileri çıkıp kık demediler. Siz şampiyonluktan kopmuşsunuz zaten. Neymiş efendim? Hani orta sıralardan biraz yukarı çıkmak için mücadele ediyorsunuz. Bir pozisyon oluyor. Herkesin kaçırabilirliği pozisyon. Bunun üzerine çıkıp oda basmaktan soyuma odası basmaktan bahsediyorsun. Hayır efendim Beşiktaş soyuma odası basmaz basamaz. Bunu en iyi Beşiktaş yapamaz. Hiç yapamazdı Beşiktaş. Bu tür şey hiç yapamazdı Beşiktaş. Beşiktaş böyle bir şey değildi. Beşiktaş böyle yıldızlar getirip manşetlere çıkmak bütün dünya bizim konuşsun değildi. Beşiktaş mütevazılığıyla, Beşiktaş emeğiyle, Beşiktaş çalışkanlığıyla kıt kanaat kendi kaynaklarıyla geçinerek alın teriyle mücadele ederek konuşulurdu. Beşiktaş'ı diğerlerinden ayıran buydu. Beşiktaş Hurra 5 gol 6 gol atan sürekli atak oynayan sürekli heyecan veren bir takım değildi. Beşiktaş dediğim gibi sabrın takımıydı. Elbette değişebilir oyun yapısı şu ama genelde bir takım temel hasletler kaybedilmez. Kaybedilirse o kulüp artık başka bir şeydir. Yani Beşiktaş'ta bir çıkıp biz soyma odasını daha iyi basarız diyorsa Kusura bakmayın o sezon orada bitmiştir zaten artık Beşiktaş. Beşiktaş başındaki yöneticinin karakterine göre şekil alacak bir takım değildir. Kulüp değildir. Bilekiz oraya gelen yönetici kendi karakteristik yapısını dışarıda bıraka, bırakıp Beşiktaş zihniyetinin formasını karakterine yer. 3 yılsa 3 yıl, 5 yılsa 5 yıl orada Beşiktaşlı gibi davranır. Hayır. Burada öyle olmuyor. Gelen kişi eğer işte sert bir adamsa onun kulübün yapısına yansıtıyor. Yumuşaksa yumuşak. Böyle olmaz. Beşiktaş Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçırırsa yaptığı harcamaları çıkartamayacak ve mali açıdan sıkıntılı bir döneme girdi de girmişti hani ayan beyan girmiş olacak. Önlenemez bir e, halde girmiş olacak. Beşiktaş işte yöneticilerinin yani gelecek seneyi planlamaları bu seneki yanlışlıkları hataları gözden geçirip biraz hani hayal satmaları gerekecek. Bugün böyle e, western tarzı ya da işte kurtlar Vadisi tarzı e, vurdulu kıdılı işlerle günü kurtarmaları hiç şık değil, hiç doğru değil. Evet. E, bu hafta Süper Lig ağırlıklı bir e, hafta oldu. Bu arada Erzurum'daki üniversitiyat kış oyunları tamamlandı. Şehir ağrının akıyla e, oyunların altından çıktı. E, bir gümüş madalya aldık buz dansında. Onun dışında madalyamız yok. Ama Kazandığımız büyük bir tecrübe var. Türkiye kış sporlarıyla en azından Doğu halkı, Erzurum halkı kış sporlarıyla bir kez daha tanıştı. Geçmişinde vardı ama daha yaygın bir şekilde tanıştı. Şimdi umarız önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlar alınır ve bu şehrin kabuğu kırılır. Yeni bir hayat orada kurulur. Onu da belirtelim. Bunun dışında dünyada neler oldu? Şöyle önemli gündem maddesi Fernando Torres. Fernando Torres Liverpool'a bir işçilerin kahramanı olmak üzere Liverpool'a geldim diyen Fernando Torres romantizm bitmiştir diyerekten Chelsea'ye gitti. Zenginler kulübüne gitti. Yani Taraftar açısından söylüyorum. Yoksa iki kulüpte parası bol. Taraftar açısından işçi sınıfının takımından Bourgeoisie'nin zenginlerin takımı Chelsea'ye gitti ee, ve şunu söyledi. Ben hiçbir zaman Liverpool'un armasını öpmedim. Sadece Atletico Madrid'in armasını öpmüştüm. Liverpool'da e, kalsaydım kariyerime bir şampiyonluk göremeyecektim. Ben e, Premier League şampiyonluğu yaşamış birisi olarak tarihe geçmek istiyorum. 40-45 yaşına dönüp baktığımda böyle bir başarı göremeyeceksem üzülürüm. Ee, Chelsea Chelsea'ye gitmem kimseyi kızdırmasın. Artık endüstriyel futbol dönemindeyiz. Bugün artık para konuşuyor ve ben de Liverpool'a iyi para kazandırdım." Ee, dedi. Geleceğimizi düşünmek zorundayız gibi laflar söyledi. Aslında Torres bugün futbol dünyasının adını koymuş oldu. Evet, artık forma aşkının tarih olduğunu Açık ve seçik bir şekilde herkesin gözüne soktu. Milyon dolarların havada uçtuğu, kulüplerin bir milyar liralara bir milyar dolarlara ulaştığı gelir ve gider yani bütçe anlamında bir dönemde bir ortamda futbolculardan böyle bir şey beklemek hakkımız ama bu hakkımıza ulaşamayınca da niye böyle diyemiyoruz. Maalesef diyemiyoruz. Eee 50 milyon sterlin bir futbolcu ödenebiliyorsa bir kere onu satan kulübü var. Kulüp bir kere onun gitmesini istiyor demektir. Dolayısıyla futbolcuların da artık yeniden formatlanması lazım zihinlerimizde. Bunu göz önüne alalım. Dolayısıyla forma aşkı nadir göreceğimiz bir kavram olacak artık. Birkaç futbolcu da görürsünüz görmezsiniz. Ama eski günler artık tarih oldu. Bundan sonra e, ticari bir işle karşı karşıya olduğumuzu ve o işi ifadelerinde bu işi para için hem de çok para için yaptığını bilelim. Ama biz futbolu seveceksek yine arada çıkacak forma aşkı için oynayacak. Bir takım e, değerleri büyük paralara bile feda etmeyecek insanlar olduğu veya veya olacağı için seveceğiz onu da not düşelim Ben Kenan başaran paslaşmalarda sizlerle birlikte oldum. haftaya tekrar radyo havanda buluşmak üzere hoşça kalın paslaşmalar hazırlayan ve sunan Kenan başaran